Feyzül Kurkan, Kur'an-ı Kerim ve Açıklamalı Meali. Et-Tevbe Suresi 1 ila 54. ayetler. Bir diğer ismi Berâet'tir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu Surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı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 Nüzulü sırasında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem besmene yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahsur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmene çekilir. Hicretin 9. yılı haç emiri olarak Hz. Ebubekir Bekir radiyallahu anh gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için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 Otuz ve 40 ayetleri okuyup tebliğ etti. Birinci ayet. Bu, Allah ve Resulünden antlaşma yaptığınız müşriklere ultimatomdur, Son bir ihtardır. İkinci ayet. Ey müşrikler! Yeryüzünde dört ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız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 Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. 10. Ayet Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık, ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. 11. Ayet eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz, bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. 22. Ayet Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa, artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların...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 Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan 4'ü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin.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 34. sene zilhicce'nin 9 ve 10'unun aynı eski yerine geldiğini tespit eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o sene veda haccını yapmış ve bunu ilan etmişti. Kameri yani ay takvimi hicri takvim başlangıç olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretini esas almış, güneş takvimi de Hz. İsa'nın doğumunu esas almıştır. Kameri aylar Muharrem Safer Rebiyülevvel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 Ali okuyan Erol Eren Dipnotlar Fatih Öz